el Kebair isimli bir eseri var. Yani büyük günahlar. Ee, biz daha önce bu büyük günahlardan bazısını bu odada ders olarak işledik. Ee, ben faydalı buluyorum biraz kibrin ne olduğunu. Allah subhanahu wa ta'ala nazarında kibrin e, nasıl olduğu ya da e, kibre karşı bizim duruşumuzun ne olması gerektiğini inşallah bulabiliriz. E,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 Kıyamet gününde Rabbimiz kıyamet gününden bahsederken يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ diye buyururken yani kişi o gün kişi kardeşinden kaçacak, anne babasından kaçacak, eş ve çocuklarından kaçacak. Ne için kaçacak? Onlar kendisine yakasına yapışıp kendisine hesap sormasınlar diye kaçacak. Dolayısıyla biz bu minval üzerinde inşallah kibri açıklamaya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 ''Oğlum bu haline Rabbimiz Subhanahu ve teala gazap etmiş ve bu kişi yerin dibine batırılı vermiştir ''Ve hatta kıyamet gününe kadar bu kişi yere batırılarak azaplandırılacaktır.'' buyuruyor allah ve Teala. ''Niçin?'' ''Çünkü kibirlenmenin, kibirlenmek, övünmek demek, kendini büyük görmek demektir. Onun zıddı -zıd -zı ise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 Kitab-ı Sıffet-ül Kıyame Kitab-ı sıffet Kıyame babında yani ee, kıyamette kıyamette bazı hallerle ilgili olan batta Allah Resul Ve Vesselam'in şöyle buyurduğunu haber veriyor. Cabbar zorbacı ve mütekebbirler kıyamet gününde küçük bir karınca gibi diriltilirler.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 Allah'tan bilmemek, Allah'tan bilmemek ya da Allah'tan olduğunu itiraf etmemek bir kibir sebebidir. Gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cenneti gördüm çoğu fakirlerdendi demesi birazdan konuyla ilgili yani bu ifade ettiğim hususla ilgili hadiste gelecek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 Yine Nesai'nin kitab-ı zine babında. Yani Buhari'nin kitab libas babı 5790 numarada. Müslimin kitabı libas babı 2088 numarada. Ve yine Nesai'nin kitab-ı zine babında 206 numarada. Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor ki, kibir hakkı inkar ve insanları hakir görmektir. Dikkat ediniz, bu kibir, yani kibrin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 böyle böyle kimseler görüyoruz ee, nasıl diyeyim böyle yürürken şöyle havaya doğru bakar. Yani tevazudan uzak. Özellikle Türkiye'de bazı dizi filmler bazı demeyin inan ki hepsi böyledir Allah-u alem. O dizi filmlerde e, jön olacak şahıs veya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 Kibriya ridamdır. Kim benimle bu ikisi hususunda münazara ederse onu ateşe atarım. Dikkat ediniz. Allah subhanahu ve teala bir kutsi hadiste Müslim'de geçiyor. Kitabul bir ve Sıla babında geçiyor Müslim'in. Yine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 gerçekten yemeye deneseydi. Ve bu adam yemeseydi, Aisset mesela ona nasihat ederdi, "Yiyemez ol" gibi bir bedduayı yapmazdı. Ancak bu adam Resulullah'a kibirinden ötürü böyle bir cevap verdi. Yalnız günümüzde de şahit olduğumuz bazı şeyler var. Örnek veriyorum, bazı arkadaşlar veya bazı insanlar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 gerçekten isterse sağıyla yiyebileceğini biz hatırlatıyoruz Allah-u Alem bu konuda birkaç kişiye katkım olmuştur benim yani sol elini terk ettirip sağa alıştırdığımı nasıl yapıyoruz bunu diyorum ki ne, sol elini diyorum şöyle yemek yerken diyorum şöyle dizinin altına koy diyorum sol elini yok yani yoksa bunu bağla sen sağınlayı başka bir imkanın yok Allah sana iki el vermiş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 Bu sebeple arkadaşlar dualarda samimi olmak gerekir. Allah'tan yardım dilemek gerekir. Allah Resulü ve Vesselam'ın yaptığı gibi Ya mukallibel kulub sebbet kalbi ala dinik Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım benim kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Yine Allah Resulü ve Vesselam bir başka hadisinde buyuruyor ki Akkaqwa ha huna, atqaqwa ha huna. Yani kalbini işaret ederek parmağıyla kalbini göstererek diyor ki Aleyhissalatu vesselam takva işte şurada'dır. Takva işte şurada'dır. Ey yani Allah'tan korkmanın yeri kalptir. Aissetu vesselam bunu haber veriyor. Bir başka hadisinde diyor ki Ayet-ü'l-selam. İnallah Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ila ecsamikum ve la ila emwalikum. Velakin yanzuru ila kulubikum. Allah sizin sizin yüzlerinize. İnallah Allah la yanzuru ila suvarikum. Yani yakışıklılığınıza ve güzelliğinize bakmaz. Vale ila ezamikum, ey boyunuza ve posunuza da bakmaz. Vale ila amalikum, sizin mallarınıza da bakmaz. Ey bunlara itibar etmez. Velekin neyanlo ile kulubikum, o ancak sizin kalplerinize bakar. Dolayısıyla kibir kalbi amellerden birisidir. Demin dedik ki, yani bu dışa yansıyanlar.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 Ee, en doğrusunu bilen Allah'tır. Ee, yine bilmiyorum konuyla ilgili söylenecek bir şey var mı ama ben inşallah son noktayı koyayım. Allah sizlerden razı olsun. Vehihi vallahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ileik. Selamun aleykum ve rahmetullah ve berekatuh.